70 bin kelime-i tevhid bir ölünün ruhuna hediye edilirse kendisinin kabir azabından kurtulmasının söz kolusu olacağını duyduk. Bu ne kadar doğrudur? Mehmet Kapukaya hocam bizim için cevaplar mı demiş izleyicimiz? Şimdi kelime-i tevhid bizim temel inanç, inancımızı belirten bir kelimedir. Hı hı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed aleyhisselam onun Resulüdür. Ee, Kelime-i Tevhid'in ne kadar faziletli ve sevap olduğunu biz biliyoruz. Bu öyle bir kelime ki bu insanı cennete götürebilecek bir kelimedir. Evet. Fakat bunun belli bir sayıda söylenmesi e, peygamberimizin hadislerinin dışında işte peygamberimiz bunun yüz defa söylenmesini bize tavsiye buyurmuşlardır. Evet. Kelime-i Tevhidi 100 defa söylemeyi ama 70 bin defa bunu okumayı bize tavsiye buyurmamışlardır. Bu sebepledir ki bu tür Kelime-i Tevhidi 70 bin defa tekrar etmek tamamen kişilerin tercihine kalmış veya tecrübesine dayalı olan bir şeydir. Bundan dolayı kabir azabı görmez diye kesin bir ifade kullanmak doğru değildir. Evet. Kabirde kendisinden faydalı olabilir mi? Olabilir diyoruz. Yani bu efendim, tamamen Yüce Allah'ın e, iradesine bağlı bir şeydir, takdirine bağlı bir şeydir. Yani bu, muhakkak bunun karşılığında bir sahip elde edilir ama kabir azabından kurtulup kurtulmasına vesile olur mu? Orasını bilemeyiz diyoruz. Evet onu bilemeyiz. Evet.